Zahid ol dünyadan, emin ol beladan Allah razı olur dostuna veladan Allah razı olur dostuna veladan Amel etki ki artar kalbindeki iman Günaha bulaşma kararıyor vicdan Günaha bulaşma, karar yor vicdan. Hayat bir rüyadır, ölünce anlarsın. Üzülme kaybına, eksilsem ağalından. Üzülme kaybına, eksilsem ağalından. Kalk kardeş durma. Yok duracak zaman, huzura boş gitme olur halin Yaman. Huzura boş gitme olur halin Yaman. En büyük müjdedir kitap kesesadan, vazgeçmesen olmaz şu tatlıcanından, vazgeçmesen olmaz şu tatlıcanından.